صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا, صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahü Tebaake ve Teala, fi Kitabihi il Kereem, Estağidu billah, Bismillahi al-Rahman <gülüyor> al Allahu <fazalikumullahu> Rabbikum hak Famada bagd al hakkı illa zıllal, fana tüsrefon. Kedâlik haket kelime tu rabbi ke al al ladin fhesakû, ennham la ve Bell Reullü ne bir ylkeri Allah'ım ve ekrimle fehmen nebiin vehifzel ve illhae melaiketin mukarrabi Amin. Sallallahu النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا صدق رسول الله فيما قال Evkema kalen nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati Müslümil. Benden her dersin başında bu cümleyi duyuyorsunuz. Yani bu hitap tarzıyla söze başlıyorum. Aziz ve muhterem Müslümanlar veya muhterem cemaati Müslim'in diyorum. İçimden de bir eziklik duyuyorum yani. Hoca da değişmeyen bir ifade tarzıyla bize hitap ediyor. Gerilerde kalmış Eskilerde kalmış, modası geçmiş bir ifade gibi mi geliyor cemaate diye bir endişe duymuyorum değil yani, açıkça söyleyeyim. Bunu niçin yapıyoruz? Bir defa Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, تَخَلَّكُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ Ey Müslümanlar, ey ümmetim Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Yani Allah'taki ahlakı aynen benimseyin, içinize sindirin, özümseyin ve o ahlaka uygun şekilde davranın. E Cenab-ı Hakk'ın ahlakı bu. Kur'an-ı Kerim'de her ne zaman Müslümanlara ciddi bir şeyi emredecek olursa veya ciddi bir şeyi yasaklamayı murad ediyorsa ciddi bir şey açıklamak istiyor ise o emirden, o yasaktan o açıklamadan önce ey iman edenler diye hitap ediyor Cenab-ı Hak yani Müslüman için en itibarlı en haysiyetli hitap tarzı bu. Çok söylemişizdir bundan önceki derslerimizde <gülüyor> buna böyle doğrudan doğruya girmiyorum kulağıma bir şeyler üflüyorlar da ona cevap olsun diye söylüyorum bunları. <gülüyor> Allahu Zülcelal insanları tasnif ediyor. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de çok söyledim ben bunu ama, çok çok söyledim. Tasnif ederken, Müslüman kafir münafık ayırımını yaparken bir tek şeyi ölçü alıyor Cenab-ı Hak. İnsanları sınıflandırmada Allah'ın ölçü olarak kabul ettiği tek şey inançtır. İnsanın değeri inancıyla ölçülür. İnancı neyse değeri de odur. İçiyle dışıyla bu son nizamı, İslam nizamını kabul ediyorsa Müslümandır. İçiyle dışıyla reddediyorsa kafirdir. İçinden reddettiği halde dışından kabul eder görünüyorsa münafıktır. Yani neticede o da bir gizli kafirdir. O da kafir. Ama Havru itibariyle sanki bir üçüncü sınıf gibi onu gösteriyor Cenab-ı Hak yani size sahip olduğunuz en yüksek değerle hitap etmek Allah'ın ahlakı olduğu gibi ve onun kitabını açıklayanların takip edeceği yol da bu olmalı yani bizi işte bilmem kime benzetiyorsunuz tabi siyasilerin başka hitap tarzı var size Aziz vatandaşlarım diyor. E vatandaşlık yetmiyor bize. Vatandaş olabiliriz ama... ...Ermeni, Rum, Yahudi, Müslüman hepsi vatandaştır. Vatandaşlıkta onlarla birleşiriz ama... ...biz kardeşler topluluğuna hitap ediyoruz. Camidekiler Müslümandır. Öyle kanaatimiz vardır... Hüsnü zannımız odur, camidekiler Müslümandır ve Müslümanlıktan kaynaklanan bir kardeşlik bağıyla birbirlerine bağlıdırlar. Bu bağda imanla kurulduğu için yani en yüksek kitap tarzı bu. Sana ey büyük iş adamı deseler çok sevim. Efendim bu adam trilyonerdir. Artık milyoner ifadesinin bir değeri kalmadı belki katrilyonlar konuşulacak bundan sonra bunların hiçbirisiyle övünme. onlar kalıcı şeyler değil gelip geçici şeyler dünyada da ahirette de izzeti itibarı sağlayan iman olduğu için bir cemaatin en güzel vasfı inanmış bir cemaat olmasıyla ortaya çıkıyor onun için biz de sözümüze başlarken e azizsiniz hakikaten hürmete layıksınız, muhteremsiniz niye Müslüman olduğunuz için? Aziz ve muhterem Müslümanlar dediğim zaman yani bu hoca çok gerilerden geliyor 100 sene geriye doğru götürüyor bizi 200 sene, 500 sene geriye doğru altın 500 sene evvelde aynı altındır bugün de aynı altındır yani altının asırların geçmesiyle hüviyetinde hiçbir değişiklik olmaz <gülüyor> Müslüman Müslüman Efendim <gülüyor> bunu söyledikten sonra dersimize gelelim geçen dersimizde Cenab-ı Hak özetle şöyle buyurmuş idi şöyle buyurduğunu biz nakle çalıştık insanlar Allah'ı bırakıp onun yarattığı varlıklara tapınmaya kalkışıyorlar ve bunu da insanlığın medeniyetin modern olmanın gereği sayıyorlar Allah'a kulluk yapanları seviyesiz görüyorlar Allah vardır, birdir, en üstün sıfatlara sahiptir diyenleri aşağı görüyorlar, hakir görüyorlar, haşa Allah'ın eşi vardır, ortağı vardır, benzeri vardır, yardımcıları vardır diyenleri daha medeni, daha ileri görüşlü, daha münevver, aydın insanlar kabul ediyorlar. Yüzde yüz birbirinin tersi bunlar ya, Yüzde yüz. Ama bu bugünün iddiası değil yani tabii. En eski dönemden beri bu böyle geliyor. Nuh Aleyhisselam'la kavga ediyor kendi kavmi. Ve ona diyorlar ki مَا نَرَاكَ beşeren بَشَرَنْ مِسْلَنَا Ey Nuh! Seni aynen kendimiz gibi bir insan görüyoruz. Sen de sadece ve sadece bizim gibi bir insansın. Hiçbir üstünlüğün, hiçbir farklı yanın yok. Ha iki elin var, iki ayağın var, iki gözün var, iki kulağın var. Niye bir farklılık sergiliyorsun, farklı davranışlar içine giriyorsun diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Ve ekliyorlar. Ve ma nerâket illellezinehum iradiluna badi'ar rai Bir de bakıyoruz sana içimizde böyle yani saf akıllı saf düşüncesi ince olmayan derinlemesine düşünemeyen böyle geri zekalı bir kısım adamlar tarzı oluyor. Etrafında fakirler, kültürsüz insanlar, cahil insanlar Hatta geri zekalı diyebileceğimiz adamlar var diyorlar. Ve ma nerâ aleyna min fadl. Sizin bizden bir üstün yanınızı görmüyoruz diyorlar. Nuh aleyhisselama ve ona iman edenlere. Ben nazın hüküm kazibiydim. Tam tersine sizin yalancılar topluluğu olduğunuzu düşünüyoruz. Atıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. İddialarınızın hiçbirinin aslı yok diyorlar. Nuh Aleyhisselam'a söylenenlerin hepsi her peygambere inanmayan kesim tarafından söylenmiştir. Her peygamberin ümmeti içinde o peygambere inanmayanlar onu böyle suçlamışlardır. En son peygambere söyledikleri geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ya Muhammed sen biliyorsun <gülüyor> biz Kureyş kabilesinin en ileri gelen insanlarıyız Mekke'nin iktisadi hayatı siyasi hayatı kültürel hayatı her şeyi elimizde bizim ama senin çevrende öyle Müslümanlar var ki adamlar çıplak yalın ayak bunlar yani öyle kişiler sohbete geliyor ki karısının ve kocasının tek bir gömleği var koca camiye giderken kadın evde çıplak kalıyor o dönene kadar çıplaktır kadın anadan doğma çıplaktır kocası sohbeti bitirip eve dönüyor o çıplaklanıyor karı giyiniyor bu derece fakirler var yani ve bu çıplak adamlarla Mekke'nin uluları, efendileri, zenginleri bizi nasıl bir araya getireceksin diyorlar. Bu olacak şey değil. Bu seviyesizlik hazmedilemez diyorlar. Hiç olmazsa diyorlar bize şu kadar bir anlayış göster. Biz senin sohbetine geldiğimiz zaman, seninle konuşacağımız zaman, bu çıplak herifler, bu fakirler gitsin. Müslüman ama senden daha iyi bir Müslüman. O sayılmaz diyorlar. Biz dışlarına bakıyoruz bunların. Zahiri varlıklarına bakıyoruz. <gülüyor> ama onlar gelince de biz gidelim. Bizi aynı meclise nasıl alırsın? Aynı yere de bir araya nasıl getirirsin? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Onları ikna edene kadar yani zamanın geçmesiyle anlarlar doğruyu tespit ederler düşüncesiyle biraz içinden bu işe meyletti yani ayrı ayırayım neticede kimseyi kovmuyorum ama aynı yerde bir araya getirmeyeceğim deyince daha içinden geçirdi bunu yani ağzıyla peki olur böyle davranalım filan demiş değil. Hemen Cibril göründü. Ve bu hadise Kur'an'ın birkaç yerinde tekrarlanıyor. Bir kere de değil. Ve Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Velâti sadru dillezine yed'ûne rabbahum bil-ğadâti Akşam sabah. Yani bütün gün boyunca Allah'a dua eden, Allah'a kulluk yapan ibadet yapan kişileri sakın ha sakın kovmayasın e kovmak mı anasına geliyor bu tabi bunları kovmayasın o gavurların arzusu olsun diye onların gönülleri hoş tutulsun diye istekleri yerine gelsin diye sakın bu adamları kovmayasın niye bunlar akşam sabah Allah'a kulluk yapıyorlar yani bunlar bütün gün şu kadar para kazanıyorlar. Şu kadar gayrimenkulleri var, borsada şu kadar hisseleri var, öyle bir şey yok. Bunların üstünlüğü nereden geliyor? Akşam sabah yani bütün gün boyunca Allah'a kulluk halinde bu adamlar. E bunları nasıl kovuyorsun? Maaleyke min hisabihim bir <gülüyor> şey. Bu fakirlerin hesaplarından sana ne diyor canavar? Yani onların hesabını mı sana soracağım ben? Bu fakirlerle niye bunları birleştirdin diye bir soru mu sorulacak sana? Onlardan sana ne diyor yani? Yani tam bugün bizim halk ağzıyla söylersek Kur'an'ın ifadesi bu. Sana ne? Ve ma min aleyhim bir şey. Senin hesabından onlara ne? Onların hesabından sana ne? Ama o kafirlerin arzularına uyarak onların gönüllerini hoş tutabilmek için bunları kovmaya kalkışırsan fe tedruduhum fe teku kovarsan mutlaka zalimlerden olursun Muhammed Mustafa vasfın gider zalimlerden birisi haline gelirsin buradaki özellik ne yani servetin hatırı için rütbenin hatırı için ne bileyim geçerli insanlar arasında geçerli bir kısım özelliklerin hatırı için samimi Müslümanları bir kenara atmak, onlarla görüşmemek, konuşmamak eğer işte bunlarla görüşürsek şimdi problem olur bunlar. Bizde de var bu şimdi. Bizden olan inanmış adamların yanına fakir bir Müslüman gidiyor. Bir milletvekilinin, bir belediye başkanının adamı Müslüman biliyoruz biz. Vallahi o Müslümanı görünce yakasını silkiyor. Gene bu adam geldi diyor. Gene bu adam geldi. Muhammed Mustafa zalim oluyor da sen zalim olmayacaksın eğer bu tutum içinde olursan? Şimdi Buraya nereden geliyorum? Bu ayetlerin temel meselesi şu. Bir kısım insanlar, bir kısım insanlar, var olan bir olan, <gülüyor> kemal sıfatlarına sahip olan, her şeyin yaratıcısı olan Allah'a değil de onun yarattığı bir kısım değersiz varlıklara kulluk yapıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki yani bunu ben yapıyorum, bunu ben yaratıyorum bu tapındığın şeyi, benim yarattığım tapınılmaya layık görülüyor da, e onun yaratıcısı layık değil mi bu şey? Şimdi bugün bizim felsefemize bakın, uzay çalışmalarını yürütüyor Rusya, Amerika. İşte onların ayaklarının dibinde bazı ufak tefek ülkeler. Efendim aya çıktılar. Ne büyük hadis? Tabi küçümsenmiyor. Yani aya çıkma olayı küçümsenmez. Ya e, o çıktığın yeri yaratmak küçük bir olay mı? Allah ayın halıkı. Ayı yaratmış o sisteme koymuş. Onu görmemezlikten geliyor. O işi yapanı görmemezlikten geliyor. Oraya tırmanıp çıkanı. Hani yüksek bir duvar birisi tırmanıyor o yüksek duvarın üstüne çıkıyor duvarı yapan sanatkarı hiç hatırlamıyor bu adam nasıl yaptı bunu nasıl başardı onu büyük görmüyor da duvara çıkışı başarı sayıyor Canım, o da bir başarıdır şüphesiz onu da ben yavana atmıyorum ama hiçbir zaman duvarı inşa eden gibi değildir o duvara tırmanan adam Allah bu işin halikı neye tapınıyorsun sen bir kadına e onu ben yarattım diyor Cenab-ı senin tapındığın kadının yaratıcısı benim ona sahip olduğu bütün özellikleri veren benim ve istediğim anda geri alabilirim en güzeli en çirkin hale sokarım en genci en ihtiyar yaparım en güçlüğü en aciz yaparım e bunları görmüyor musunuz diyor Cenab-ı Hak bu insanoğlu Gider, Hindistan'da olduğu gibi gider, bir ineğe tapılır. Hindular. Bir ineğe tapı Ya Allah bu hayvanı etinden, sütünden, deresinden, gübresinden, her şeyinden faydalanasın diye senin için yarattı ve aptal. Senin için yaratılmış, senin hizmetine verilmiş olanın sen hizmetine giriyorsun kulluk şeklinde. Ne gibi? Ne gibi? Hani işte anlatmak için söylüyorum. Kimseyi kınamak için bir şey söylemiyorum. Derler ki Çingenenin birisi bir gün padişah olmuş. Padişah olmuş. ve huyu ya. İlla çöplüklere gidecek. Orada bir şey arayacak çöpte. Atılmış çöplerin arasına bir şey karışmış mıdır? Sarayda yarım saat fırsat buluyor. Yarım saat fırsat buluyor. Sarayın çöplüğüne koşuyor. Padişah. Ya çöplük nedir ki burada? Ne işin var senin? Ama yaratılışı o. O oraya gidecek. Onu nereye getirirsen getir. O gene o çöplüğü gidip karıştırması lazım. Şimdi Allah insanı mükemmel bir varlık yapıyor. İneği benim için yaratıyor. Benim hizmetime veriyor. Hindu şifa bulmak için onun sütünü içecek yerde gidiyor sidiğini içiyor dikkat edin onlara bakın katıyen ayran süt öyle şeyleri içmezler onlar ama sidiğini içer <gülüyor> e, din rehberin değilse dinden uzaklaşırsan mutlaka yanılacaksın bunda şüphe yok Doğruyu bulmak, doğruyu tespit etmek mümkün değil. <gülüyor> Şimdi geçen dersimizde Cenab-ı Hak soruyor. Peki, beni bırakıp başka şeylere tapınıyorsunuz. Bir söyler misiniz diyor. Peygamberimize bir sor onlara diyor. Benim adıma bir sor. Peki, gökten ve yerden size ulaştırılan rızıkları kim gönderiyor? Tapındığınız varlıklar mı? Yoksa Allah. Bunu bir sor. Sizin kulaklarınıza ve gözlerinize hakim olan kimdir? Gözlerin kimin emrinde? Kulakların kimin emrinde? Bunu da bir sor. Dili diriden ölüyü, canlıdan ölüyü, ölüden de canlıyı çıkarabilen kim? Bunları sor, bütün bu kainatta bu işleri, olup biten bu hadiseleri bir plan çerçevesinde yürüten, düzenleyen kim? Bunları sorduğun zaman mutlaka Allah diye cevap verecekler. Diyecekler ki bütün bu işleri yapan Allah'tır. Bütün bu işleri yapana değil de, ona kulluk etmiyorlar, ona ibadet etmiyorlar da, o basit varlıklardan birine ikisine neyse kendine göre bir yol bulmuş ona tapınıyor hem kim bunlar 3 fakülte mezunu profesör rütbesine gelmiş bir sürü avanak zannediyorsun ki bir adam boyu postu yerinde işgal ettiği makamına bakıyorsun tüy, zirvelerde oturuyor efendim tahsiline bakıyorsun kravatına bakıyorsun ama bir de bakıyorsun ki bir boş çuval boş bir çuval niye son derece kendisinden çok daha itibarsız bir varlığa tapınacak kadar alçalıyor bu müşriklik bu futperestlik onun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki şunu da bir sor şimdi o cevabı aldıktan sonra de ki e siz Allah'tan korkmaz mısınız ya? Bütün bunları yapanın Allah olduğunu söylüyorsunuz. Sonra ibadeti ona değil de onun yarattıklarına yapıyorsunuz. Utanmıyor musunuz yalnız? Fezalikumullahü rabbukumul hak. İşte hak olan Rabbiniz bu işleri yapan Allah'tır. Sizin Rabbiniz bu. Bu sorduğumuz Sorulara size cevap veriyorsunuz bütün bunları Allah yapıyor diyorsunuz işte Rabbiniz o sen ne diye başkasına Rab ediniyorsun oturuyorlar koskoca adamlar uzun uzun şikayette bulunuyor şöyle oldu da böyle oldu da ya kimle konuşuyorsun be şaşkın ya kimle konuşuyorsun Kur'an'da açık açık La ya Muhammed sen ölülere hiçbir şeyi işittiremezsin. Gidiyor ölünün başına ama beni kılıyor. Ümmetçe büyük bir insan hayatını en güzel şekilde tamamladığı için, Allah'a kullukla bitirdiği için, büyüklüğü ümmetçe kabul edilmiş büyük bir adamı ziyaret etsem, şu bak, türbelerde ne işiniz var diyorlar bize. O türbede ümmetçe büyük bir adam. Sağ olsaydı gidip elini öpüyorduk onu. Orada yatan hayatta olsa gidiyoruz, kapılarında dolaşıyoruz, ondan bir dua almaya çalışıyoruz, elini öpüyoruz, teberrük ediyoruz. E şimdi hayatta değil öldü. Ne yapalım şimdi bana? Gidiyorum, burada büyük bir insan var diyorum, ben de ziyaret Olmaz diyor canım. bu olmaz sen nereye gidiyorsun bir söyle bakayım senin gidip ziyaret ettiğin konuştuğun bir defa ümmetçe Allahça makbul muteber birisi değil bir din düşmanıyla bir Hristiyan aziziyle gidiyor konuşuyor bir Hristiyan azizi onların aziz dedikleri e bunun mantığı neresinde Allah aşkına işte bu mantık bugün Müslümanlara tahakküm etmeye çalışıyor. Bu mantık bugün Müslümanları ezmeye çalışıyor. Sakın dokunamazsınız. Neye dokunamam? O cansız varlıklarla, o şuursuz varlıklarla biz diyalog kuracağız. Kurduğumuzu zannediyoruz. Buna müdahale etmeyeceksiniz diyorlar. Siz de böyle yapacaksınız. Halbuki Allah kendisini tarif ediyor. Bak, Allah denen zat şu yukarıdan beri sayılan işleri yapabilendir. Seninki de bunları yapabilir mi? <Gülüyor> Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilahlaştırıyorlar. E ilahtır da kendi iddiaları hem de Yahudiler diyor ki biz Hazreti İsa'yı çarmıha gerdik. <Gülüyor> Çar parçada dört demektir. Mıh da Türkçe bildiğiniz çivi. Anadolu hala mukter biliyorsunuz dört çivi manasına geliyor yani göya Yahudiler onu gerdiler kollarından ve bacaklarından e, çivi çakarak dört çiviyle onu duvara çaktılar Yahudiler böyle... onu gerdiler kollarından ve bacaklarından e, çivi çakarak dört çiviyle onu duvara çaktılar Yahudiler böyle inanıyor. Hristiyanlar da böyle inanıyorlar. Kur'an yüzde yüz tersini söylüyor. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَا Hazreti İsa'yı öldüremediler, asamadılar fakat ona benzettiler diyor Cenab-ı Hak. Birisini benzettiler, çarmıha geldiler. O iş başına gelen kişi Hazreti İsa değil. Onun benzeri bir isim ama Hristiyanlar da böyle inanıyor, Yahudiler de böyle inanıyor Kur'an kesinlikle bu yalanı reddediyor kesinlikle çarmıha gerilme olayı yoktur sonra Allah diyorsun Hazreti İsa'ya, Hristiyanlar öyle diyorlar ya bu nasıl Allah ki Roma valisinden Yahudilerin şikayeti üzerine Roma'da valilik yapan bir adamdan kendini kurtaramamış. Böyle Allah olur mu? Zaten Allah'ım demiyor ki o. Ben de sizin gibi bir insanım. Hz. İsa'nın söylediği bu. Onu buraya getiren, onu buralara taşıyan, o koskoca küflü kafalı gavurlar, o patrikler, o hahamlar, o bilmem metropolitler, bir sürü adam, Dinim adına, din adına yalan söyleyip duruyorlar. Asırlardır. Saltanatını oraya bağlamış. İbrahim Aleyhisselam'ın biliyorsunuz babası Azer. <gülüyor> Kur'an'da ismi geçiyor. Azer heykeltıraş, put imal eder. İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Ulül azim bir peygamberin babası. <gülüyor> Bazıları Peygamberin babasına heykel tıraşlığı yakıştıramadıkları için, yani babası gibi onu himaye eden, bir baba gibi ona sahip çıkan birisi demektir ve amcasıdır diyorlar. Bu tevillere de gerek yok. Amcası da olsa çok uzakta değil. O da babasının bir parçası netice itibariyle. O kutları yontuyor, heykelleri yontarken yanına vuruyor soruyor. İşte tapınıyorlar insanlar filan. Hel yesme'unekum iztedu. Siz bu putlara, bu heykellere dua ettiğiniz zaman, tapındığınız zaman bunlar sizin dediklerinizi işitiyorlar. Soruyor İbrahim Aleyhisselam. Duyarlar mı bunlar ya ne söylüyorsunuz ne anlatıyorsunuz? Ev yenfa'unekum ev ya darrur. bunların Size herhangi bir fayda temin etmeleri veya herhangi bir zarar vermeleri söz konusu mudur? Duruyor adam, bakıyor ki işitmez, fayda vermesi söz konusu değilse niye tapınıyorsunuz diyor ibadet malı Ne zile tapınıyorsun Allah aşkına bunu ya? Tarih bu aptallarla doludur, günümüz dolu olduğu gibi, günümüz dolu olduğu gibi. Cenab-ı Hak ben buyurduktan sonra işte sizin hak olan Rabbiniz bütün bu anlatılanları gerçekleştiren Allah'tır. Bugün maalesef maalesef Türkiye hızla putperestliğe doğru gidiyor. Yani tabi anayasasında din yok bir de ama biliyorsunuz. Bir devletin en kuvvetli yazılı belgesi Devletin en kuvvetli yazılı belgesi anayasasıdır. Anayasadan daha kuvvetli bir yazılı belge olamaz. E, açın anayasasında Türkiye Cumhuriyeti devleti nereye dayalıdır? Hangi dine? Hiçbir dine dayalı değildir. Hiçbir dinle bağlantısı yoktur. Yani efendim Müslümanlıkla, Müslümanlık kadar... Ermenilikle de bağlantısı var, Rumlukla da var, Yahudilikle, Hristiyanlıkla da var. Yani bir şey değil. Devletin anayasasında devletin sıfatı belirlenmemiş. laiklik sıfatı var orada. Burada yok. Bu en kuvvetli belgede yok. E peki nereye? Devletin hakim unsurlarının, asıl başı çeken, ön tekerlek rolünü oynayanların, Tatbikatı da ortada. Bayramını nasıl yapar? Cuma'sını nasıl yapar? Bilmem, her sevincini, her kederini nasıl dile getirir? Bu da meydan mı? Yani putperestliğin başka bir adı yok. Bunun başka bir tatbikatı yok. Bu mudur yani? Ey camide kalan muahitler. Allah birdir diyen bir grup adam. Ne bu halin? İşte haliniz. Siz tevhid erbabı ile işbirliği yapmıyorsunuz, şirk mensupları ile işbirliği yapıyorsunuz. Anlatamadım bir türlü derdimi. Bir türlü anlatamadım. Camileri boşaltıyor bu adamlar. 75 yıldır, 75 yıldır, 80 yıldır belki bir asırdır dır. Mücadele nedir? Dini dağıtma, dini söndürme, dini silme mücadelesi. Mücadele bu. Bunu kimse de inkar edemez. Siz böyle yapmadınız desek adamlara iftira atmış oluruz. Benim çalışmamı mı inkar ediyorsun diyecek şimdi. Adam diyor ki ben çalıştım. Kur'an'ı yasakladım. İnkar mı ediyorsun ya diyor. Öyle mi değil mi? 12 yaşındaki, 12 yaşına gelene kadar bir çocuk, 10 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 11 yaşında bir çocuk sinemaya gidebilir, serbest. Plaja girebilir, serbest. Hatta o Atari kulüplerine, porno filmlerin gösterildiği yerlere girebilir. Her şeyi yapabilir bu yaştaki çocuk ama... Bu çocuğa Kur'an okuması yasaktır. Böyle mi değil Ama bu kanunu onlar çıkartmadı cemaat. Bu kanunu şu cumaya gele sizler çıkarttınız. Evet. Bir numaralı suçlusu bu işin. Bir numaralı öyle. Ben ikinci planda kalıyorum. Vallahi bir numarada suçlusu sizsiniz. Niye? Sen ne biçim adamsın ki böyle vekil tayin ediyorsun? Neye göre vekil tayin ettiğin, vekil seçtiğin adamı hangi ölçüye göre seçiyorsun? Dinle, imanına göre mi, menfaatına göre mi? Bu milletin bir tek midesi var. Belden aşağısı çalışır evvela. Normal çalışan yeri belden aşağısıdır. Belden yukarısı da biraz çalışır dersen, Buraya kadar yani midesine kadar çalışır daha yukarısı yok. Adeta bu millet beyinlere alınmış bir topluluk yani. Beyin diye bir şey yok. Orada. Bütün şu çıkan kanunları şu gürültüleri görmüyor musunuz Allah aşkına? Gayet güzel seyircisiniz. Ama sizden seyirci de olmaz. Vallahi sizden ümidi kesiyorum yani. Sizden seyirci bile olmaz. Yerinde alkış tutmasını da bilmezsiniz. Zamansız alkışlarsınız. Bu nereye varacak Allah aşkına? Adamlar çalışıyorlar. Bütün güçleriyle çalışıyorlar. Bu dini söndürmek istiyor. Bu dini söndürmek istiyor. Mısırlı bir alimden bir beyanda bulunmak istiyorum. Çok önemli bir kişi... Mısır'da da böyle dediği için onu Nasır Mel'un'u astırdı. Mısır'da davası için asılan ilk kişi. Önemli bir adam. Diyor ki 19. yüzyıla kadar İslam'da ceza hukuku isimdi. İki ciltlik çok değerli bir esere sahip daha birçok eseri var da efendim 19. yüzyıla kadar Dünyada yapılan kanunlar, parlamentolardan çıkan kanunlar o memleketin örfünü, adetini, inancını dikkate alarak yapılırdı diyor. Yani örflere, adetlere ters düşecek kanunlar yapılmazdı. Öyle bir saygı vardı, öyle bir nezaket vardı. 19. yüzyıldan sonra iş değişti. Böyle kanunlar çıkarttılar ki o memleketin örfünü adetini o kanunlarla belirlemeye başladılar. Yani bir kısım yavur kafalar diğer araya geldi. Bundan sonra bu memlekette örf şu olacaktır dediler ve kalmıyor. Yani şimdi bundan sonra bu memlekette eğitimin ölçüsü nedir? 12 yaşına gelmeden hiçbir çocuk Kur'an okuyamayacak. Dedikleri gibi. O tayin ediyor. Ya bu halk Müslümandır. 5 yaşından itibaren kitabıyla bağlantılıdır. Hayır diyor. Bunu biz belirleyeceğiz. Dedikleri gibi 19. yüzyıldan beri bunu yapıyorlar. 1917'de diyor Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Komünist ihtilali oldu. Ve yeryüzünde ilk defa ilk defa devlet olarak dine karşı koyan, devlet güçleriyle dinin ve dindarın üzerine giden ilk devlet Rusya olmuştur diyor. Aynı özelliklere sahip, bütün güçleriyle dinin ve dindarların üzerine giden ikinci devlet nokta nokta Türkiye'dir diyor. Evet. E bunu anlamıyor musunuz? Yani ...bütün bu boğuşmalar ne adına? Sanayide mi bir ilerleme oluyor? 12 yaşındaki çocuk... ...Kur'an öğrenmezse... ...sanayide hızlı bir kalkınma mı oluyor? Enflasyon mu düşüyor? Ekonominin açıkları mı kapanıyor? Piyasanızdaki işsizlik mi gidiyor? Niye sormuyorsunuz... ...bu ne adına oluyor? Bu ne adına oluyor? Yani kendi vicdanında olsun... Bir hesap yapmıyor musun? Bir muhasebe-i yapmıyor musun ya? Ha, asıl söyleyeceğim mücadele şura da bunlar her türlü mücadeleye rağmen camileri boşaltamadılar. Boşaltamadılar. Bir taraftan dediler ki bu cami cemaatinden ne köy olur ne kasaba. Bunlar efendim hayızdan nifastan kesilmiş af buyurun. o bir tabirdir yani her şeyi tamamlanmış insanlardır güya Müslümanları ve Müslümanlığı dört duvarın arasına hapsettiler baktılar gene olmuyor olmuyor bu iş ya bu Müslümanlar bu kadar ciddi çalışma yapılıyor Türkiye'de yıkıcı çalışma adam aktif olarak faal olarak karşı koymuyor Mesela bir gazetede bir şey yayınlanıyor, çok çirkin, bir programda çok çirkin şeyler konuşuluyor. Vatandaş fiilen karşı koymuyor. Bir aktif direnme yok. Ama bir pasif direnme var. Sen ne söylersen söyle diyor, İç yürür, kervan yürür. Kabul etmiyorum senin fikirlerini diyor. Ya nasıl kabul etmez diye adamlar kuduruyor. Niçin kabul etmez? bu kadar yoğun bombardıman eğer bu bir maddi bombardımana benzetilebilse vallahi Irak'taki bombardıman Kosova'daki bombardıman Sırbistan'daki çok solda sıfır kalır Türkiye'de dindara öyle korkunç bir bombardıman var ne NATO'nunkine NATO benzer ne şuna ne bu korkunç bu korkunç Allah'ın lütfuyla biz böyle yaşıyoruz işte çalılara tutunmuş, tahtalara tutunmuş, mümdelere tutunmuş yaşıyoruz. Öyle bir saldırı var. Araştırıyorlar, merak ediyorlar, doktora tezleri hazırlattırdılar. Niye bu Müslümanları biz istediğimiz noktaya getiremiyoruz? Burada rol oynayan nedir? Bu 1980'de başladı bu iş. Dediler ki en büyük tesiri icra eden, bunları birleştiren, kaynaştıran camide hapsedilmiş gibi görünüyorlar ama hizmeti cami dışına taşıracak hale getiren bu cuma namazlarıdır dediler. Cuma namazları sözlerimi iyi dinleyin ama kimden geliyor bu? Bu fikir bu fikrin kaynakları çok derin. Bunun içinde KGB var bunun içinde CIA var bunun içinde MIT var bunun içinde Mossad var yani dünyanın belli başlı servisleri bu, bu milleti bitirmek için, yani nedir bu bunun şeyi? Birinci tespit cuma namazları. Cuma namazına gidiyor bu adam, cumayı öldürdüler biliyorsunuz. Tehdiye ve tahsilat günü, tahsilat günü haline getirerek adamın bütün kafası şimdi burada, beni dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum, çıkınca filancı gelecek, filancı gelecek ne vereceğim diyor. İşte şu çeki verin, şu senedi verin, biraz bir şeyler yapıyor. Alacakları, verecekleri Cuma'yı boşaltmamız lazım. Cuma günü beyinler serbest olmalı bir defa. Bu Yahudi tatbikatından vazgeçin onlar. Allah'ın günlerine ne oldu yani? Cuma günü gelen adama diyeceksin ki bugün ödemem yok arkadaş. Yapmıyorum bugün ödeme. Pazartesi gel, salı gel, çarşamba gel, peşamba gel. Cuma yapıyor Veya cumartesi gelir de Cumartesi Yahudi kapıyor. O benim kutsal günümdür diyor. Pazarı Hristiyan kapıyor. Benim bir cumam var onu da öldürmeye çalışıyorlar. Cuma namazına öyle veya böyle gelenler geç de gelse caminin kapısından içeri girerken vaizin birkaç cümlesini duyuyor. Oradan kurtulursa, vaizden kurtulursa ve hatibin hutbesine hedef olacak. Minberde de hatip hutbe okuduğu için onu dinleyecek. Vaaz ve hutbeyi dinleyenler birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. En güzeli bu cuma namazlarını dağıtmalıyız izlediler. Ve uydurdular gene sureti haktan görünerek. Dediler ki Türkiye'de cuma namazının şartları eksiktir. Koskoca boy boy adamlar ciltler dolusu adamlar yani ciltler dolusu kitap yazıyorlar bu eşeklik fikrini işlemek için eşeklik diyorum buna başka bir şey değil yani bunun dinle imanla ne alakası var cuma'nın eksik olan şartları yok mu var yani cuma'yı terk ederek mi bu eksiği gidereceksin sen nerede görülmüş ben bu evi tamir ediyorum bu tamiri yapabilmem için şu duvarı yıkmam lazım Cuma namazı İslam'ın en önemli rükünlerinden birisi. Olmazsa olmaz. İmam Şafii'ye göre hapishanede Hanefi hürriyeti esas alırlar. Hapishanede bir araya gelen 40 tane mahkum da Cuma'yı kılacak diyor. İmam Malik Allah'ın koyduğu bir kısım farzlar var diyor. Bunlar yeryüzünün hiçbir yerinde şu veya bu sebeple terk edilemez. Yok efendim Türkiye Darülham'de. Cuma namazının Darül Harp'le uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yok. Darül Harp'te ilk Cuma namazını kıldıran Hz. Muhammed'dir. Medine'ye hicret etti sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Medine'ye geçerken şimdi Hacca Umre'ye gidenler de dolaşıyorsunuz. Cuma mescidi var. Ranuna Vadisi diyorlar oraya. Beni Salim İbni yurdu adı verilen o semtte daha Medine, Darül İslam olmamış, Resulullah Medine'ye girmemiş, Darül Harf sayılan bir yerde ilk cuma namazını Resulullah kıldırdı. Bunlar din adına, ilim adına yalan söylüyorlar size. Yalan söylüyor. Propagandaya dayalı ya cehalete dayalı. Başka bir şey değil bu. Efendim, bizim de başımızı çok artmıştır bu cuma meselesi. O günlerde şiddetle karşı koyduğumuz için senelerce sıkı yönetim mahkemelerinde süründük. O bahaneyle bu bahaneyle. Ama çok çok iyi biliyorum ki temelinde bu var. Ondan sonra bayram namazlarını ele aldılar. E senede bir de olsa bu adam camiye gelmesin diyor. E cuma'nın olmadığı yerde bayram da olmaz diyor. Ya töye ne işin var bayram namazında diyor adam. Sonra mühim topluluklar, teravih namazları, 8'di, 12'ydi tartışmasını getirdiler, kılsan da olur, kılmasan da olur, teravihi dağıtmaya çalıştılar. Ondan sonra 5 vakit namazdaki cemaatı dağıtmaya çalıştılar. Galiba orada epey muvaffak oldular. Orada. Şimdi diyorlar ki, bu adamları biz camiye hapsettik, Camide bunların işini bitiririz zannettik ama olmadı yanıldık. Asıl mücadele şimdi yeni taktikleri bunları camiye sokmamak. Şimdi resen camilere giriş çıkış yasaktır dese ve insan hakları diye bir şey var ortada. Bunu diyemiyor ama sizi camiye sokmuyor. Burada kim rol oynadı? Başta siyaset. Hem de dini görüntülü siyaset. Adamlara öyle bir hava verdiler. Sen filan siyasi görüşün içinde misin? Evet. Oradaki çalışman her şeyin yerine geçer. Camiye gitmeye de lüzum yok, cemaate katılmaya da lüzum yok, vaaz dinlemeye de lüzum yok. Camilerdeki cemaatı evvela siyasiler boşalttı. Bir. İki, cemaatler boşalttı camileri. Cemaatler, efendim, tarikat şeklindeki cemaatler, tarikat adıyla faaliyet gösteren cemaatler veya başka mensuplarını camilere göndermedi bu adamlar. Niye? Efendim biz gizli çalışacağız, son derece siyasi olacağız. Senin dinlediğin hocaya göre senin hakkında hüküm verirler. Bak şeytanlığa bak. Şeytan bile vallahi bunu zor düşünür. Şeytan bile zor düşünür. Sen gidip Tilhan Hoca Efendi'yi dinleme. Biliyorsun işte o hocanın şu kamburu var. Onu dinlersen o hocaya göre seni de değerlendirecek kim? Batı Çalışma Grubu, Başbakanlık Takip Grubu, Vilayet teftiş Grubu bilmem kim bilmem kim. Adam güya siyasi oluyor beni dinlemiyor. Beni dinlemiyor. Efendim yahut ben... Örnek olsun diye ben sözünü kullanıyorum. Yani mülema'yı dinlemiyor. Dinlemiyor. Efendim namaz kılacaksınız tabi Müslümansınız diyorlar. Bu cemaat liderleri. Namaz kılacaksınız ama dükkanının bir kenarında yeryüzünün her tarafı mescittir diyor. İlla camiye gitmek için ne zorluyorsun diyor kendini. Bunlar mensubunu camiye göndermeyen şeyh sahtekar ve yalancıdır mensubunu camiye göndermeyen cemaat lideri haindir alçaktır sahtekardır bunlara sakın bunlara inanmayasınız bunlar sizi camilerden koparıyor adama bakıyorum iş hanının içinde mescid oluşturmuş da ne olacak bu kadar camiler boş duruyor? niye şuradan şuraya geçemiyorsun aa ona öyle demişler siyasi olacaksın Camiye gitmeyeceksin, cemaate katılmayacaksın. Çalışmaların takip edilir. Bu kafalar mı cennet bekliyor? Bu kafalar mı cennet bekliyor? Bu kafalar mı ülkeyi düzelip çıkaracaklar? Bunlar, İslam'ı yıkmak isteyen, Müslümanları yıkmak isteyenlerin işbirlikçilerinden başka bir şey değiller. abi bağırıyorum bağırıyorum her hafta. En yakın adamım, dostum bak ayakta şu anda, şimdi gelmiş. Ne demek oluyor bu? Size deseler ki, bir saat önce gelen, cuma namazına bir saat önce gelen, efendim resmi muamelatında şu kolaylıktan faydalanacak. Mesela bilet, otobüs biletleri yer yarıya inecek. Bana yer kalır mı bu camide? Ben kürsüye çıkma fırsatını bulamam. İşte şunu söylüyorum. Bu millet ne kadar dindardır? Dininden ne kadar faydalanıyorsa o kadar dindardır. Eğer İslam'ına bir menfaat sağlıyorsa, sağlanan menfaat kadar Müslümandır. Eğer hiçbir menfaat sağlamıyorsa hiç Müslüman değildir. Bizim özetimiz bu. Bizim özetimiz bu. Sakın hoca çok ağır konuşuyor bilen bir şeydi değil nasıl boşaltıyorsunuz siz bu camileri ne akla ne sıfatla düşmanın ekmeğine yağ sürmeye çalışıyorsun hadi sür bakalım burada ben bitirdim ezan da okundu şöyle belki iki dakikanız usulle ilgilidir efendim biliyorsunuz rüzgar estiği zaman her tarafı sallar biz ararken sekizi çoğu kere Kaybediyoruz dokuzu. Yani biliyorsunuz camilere bir sınırlama getirildi. Talimatlar yağıyor. Başladığınız eserleri süratle bitirin. Yenileri yeni sisteme göre yürüyecek. Yani diyanetten belli ölçülerde izin almadan camiye başlayamazsın. Param var asam var yok öyle. Diyanetin keyfi gelmeden camiye başlayamazsın. Bilmiyorum gelecek mi bu keyif? İnşallah gelir, benim zannım. Camiler sınırlandırılıyor, cemaat camilerden boşaltılıyor, boşaltılıyor. Şuraya bu bahaneyle, şimdi faal olan, hizmet halinde olan Kur'an kurslarına da tabii el atıyorlar. En önü müftülüğümüz gözetiminde, ne bileyim onun önderliğinde faaliyet gösteren Aşağı yukarı ayda bir, iki ayda bir yardım topladığımız bir tuğba, kız Kur'an kursu var. Süleymaniye camisinin yanında. Eskiden askeri matbaaydı orası, Osmanlılar döneminde. Şimdi o doğum evinin karşısı. bir efendi telefon açtı. Bir yazı geldi diyor, 15 gün içinde burayı tahliye edeceksiniz. Vakıflar şimdi mal sahibi sahip çıkıyor. 15 gün yahu Allah'tan korkun bu yazıyı gönderirken elleriniz kırılır diye düşünmediniz mi ne, ne söylediysem olmadı zorlaya zorlaya bir yere yanaştılar diyor eğer bizim istediğimiz şekilde restore edebilirseniz yani bizim istediğimiz şekilde bir eski eser tamirciliği yaparsanız burada belki o zaman kalırsınız biz de mecbur olduk diyor paçaları sıvadık kursu kapatmaktansa biz burayı restore edelim yaklaşık 20 milyar bir harcama var bana 15 milyar dedi müftü efendi ama tahmin ediyorum hesap edemediği kısımlar var orada umulmadık hesaplar çıkar ortaya burası için bu iş ciddi arkadaşlar bu iş ciddi yarın o bahaneyle bu bahaneyle kimisi restorasyon sebebiyle, kimisi bilmem, gözünün üstünde kaşın var bahanesiyle, bir bir bu iş yok edilecek. Kur'ansız bir milletin ne kıymeti var? Kur'an olmadıktan sonra ben niçin Türkiye'nin derdini çekeyim ya? Türkiye'den hayat şartları çok daha mükemmel, ülkeler var dünyada, çeker giderim oraya. Ben burada dinim için, inandığım kitap için, inandığım peygamberin davası peşinde olmak üzere bulunuyorum. E bunu yapamadıktan sonra çekin gidin burada oturmanın bir manası yok. Şimdi bu işi ciddiye alacaksınız efendim. Müftülüklerle pek aramız iyi değildir diyor bazı kişiler. O felsefeyi de atın. Biz boğuşurken topyekün yok oluruz. Topyekün yok olur gideriz. Hakikaten bu eseri kısa zamanda hayata geçirecek şekilde iddiaları geri çevirecek şekilde düzeltmemiz, restore etmemiz lazım cüzdanları açacaksınız kapıda vakıflardan verilmiş makbuz var bugüne kadar Diyanet Vakfı'nın bilmem filan vakfın makbuzlarıyla yardım istiyorduk sizden bu da bire indirildi dediler ki vakıflar genel müdürlüğü verecek makbuzu bundan sonra başka hiçbir vakfın makbuzu geçerli değildir, hiçbir derneğin makbuzu geçerli değildir bir kalemde buradaki hedefi de Herhalde nedir bunların bu yoldan sağladıkları yıllık kazanç nedir? Onu mu tespit etmek istiyor? İyi var bunun altında. Yani o hayra yorulmaz. Makbuzları görüp de şaşırmayın. Makbuz bir araştır biliyorsunuz. Ama hakikaten içinizden gele gele bir eseri kurtarmak, bir kursu canlı tutabilmek için yardım edeceksiniz. O dolarları böyle sayar ya atlamak yok atlamak yok öyle. Yüzler var orada, binler var. Mem neler? Efendim çek olur, senet olur, her şey olur. Her türlü destek. Ayakta kalma mücadelesi, varlık yokluk mücadelesi bu. Buna göre ben sizi yardıma çağırıyorum. E hoca söyledi, "Geçti onun işi bitti." değil. Belki de, belki de bu işin bitişine kadar biz de bir kenarında olmak mecburiyetinde kalacağız. Onun için Aman güzel düşünün, güzel değerlendirin. Bir, camileri boşaltmayın. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Cemaattan kopmayın. Her şeye rağmen cemaate katılacaksınız. Ve bir de bu yardımları şu veya bu bahanelere kesmeyin. Lillahi'l-Fatiha.